Dünya hakkında Allah metaul الْغُرُورِ مَتَعُوا الْقَلِيرُ buyurmuşlardır. Ve ebediyetin saadet olduğunu beyan eder. Gurbette olan bir adam, vatan aslisini özler. Biz bedenen dünya dünya insanıyız ama biz ruhan arşiyiz. فَرَفَحْنَا min ruhi Ayetine isnaden, gurbette olan bir adam, vatan aslisini özlediğinden dolayı gurbet onun için darul azaptır. Şeye girince şeriata, aynı biz şeriatın da şeyini kabul ederiz. Neden? E dünya mezratül ahiredir. Dünya ahirinin tarlasıdır. Burada insan ne ekerse ahiret alemin onu bilecek ve tecidü Allah elinde onu bilecekler. Biz bunu da kabul ettikten sonra bunun fevkünde olarak vatan-ı asrıyı arz ettiğimizden, gurbette bulunduğumuzdan dolayı dünyayı